Effective Bust. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır. Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Derginin Spor Köşesi, Efektif pasa hoş geldiniz. Ben Volkanır. Bugünkü programı ben stüdyodan, Utku da telefonun ucundan e, sizlere aktarmaya çalışacağız. Merhaba Utku. Merhabalar Volkan. E, bu haftaki programı ilk olarak basketbolla açıyoruz. Basketbolda e, Türkiye takımları oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. Geçen senenin ardından... Bu istikrarlı gidişata bir değinmek istedik. Bu sene 3 farklı büyük kupada erkek takımlarından bahsedeceğiz ağırlıklı olarak onu da belirtelim. 3 farklı kupada 9 takım yarışmaktaydı. 9 takımın 8'i bir sonraki tura kalmaya başardı. Euro Challenge Cup'la başlayacağız Değerlendirmemize Euro Challenge Cup'da Antep Belediye Spor'la Tofaş mücadele ediyordu. Tofaş ne yazık ki elendi. Antep Belediye ise yolunda devam edecek. E, Detaylarsa Utku'da. Yani e, açıkçası Gaziantep Belediye'yi tebrik etmek gerekiyor ama üst tura çıktığında da yani Antep'in bu kupayı kazanma şansı yok baktığımızda. Ama yine de yaptığı büyük başarı. Tarihine ilk Avrupa sezonunda üst turda. Yani zorlu da bir gruba düştü açıkçası. Dijon var, Triumph var. E, Vans Pils var Letonya'dan. Yani bu saatten sonra belki turu geçmesi zor ama buraya kadar yaptıkları bence. E, yeterince başarılı Tofaş da son maçta elendi. Sloven takımı 40 Omo Mesto'ya Kaybederek turnuvaya veda etti e, Zaten şu anda baktığımızda Türkiye'den 9 takım katılıyor Bu turnuvalara ve 8'i turu geçti Tofaş da tek biri olarak Kaldı ilk turlarda Nazar Boncu diyelim Tofaş'a Aynen Tofaş ki evet. aslında evet. E, Türkiye basketboluna geçtiğimiz geç, Geçen yıllarda e, Oldukça katkı vermiş e, evet. İyi takımlardan biriydi ee, yine Avrupa Kupalarında mücadele ediyor olması da aslında e, geçmişe dönüş, geçmişteki başarıları tekrar yaşayabilme adına olumlu bir sonuç diyebiliriz. Kesinlikle Topaş bir ekoldür zaten Türkiye bahsetmediğinde her zaman. Ee, bir sonraki kupaya geçeceğiz. İkinci büyük kupa Euro Cup. Ee, burada evet. da dört takımla mücadele etmekteydi. Türkiye temsilcileri Beşiktaş, Banvit, TED Kolejliler ve Karşıyaka. Ee, ...yoluna devam ediyorlar. Bir sonraki tura geçtiler. Yani e, şöyle bakabiliriz... ...bu turnuvaya... E, ...Türkiye takımlarının dörrünü de... ...turu geçti. Ama baktığımızda... ...bence asıl turnuva şimdi başlıyor Euro Cup'ta. Hani ilk turda hakikaten çok zayıf takımlar da vardı. Hani Euro Cup... ...Euro Challenge seviyesinde diyebileceğimiz takımlar da vardı. Ancak... E, ...Türkiye takımları şimdi... ...asıl zorlu döneme geçecekler. Statüden bahsedelim biraz. E, Euro Cup'ın bu aşamasına... Euro elenen takımları da dahil ediyorlar. Bu da tabii ki e, yani şampiyonlar ligi UEFA Avrupa Ligi tarzı bir e, statü var bu şu anda. E, takımlar dörderli grupta ve bu dördü grupta ilk kişiye girenler e, son 16'ya kalıyor. Daha sonra eleme maçları başlıyor. İkili maçlar. Euro gelen takımların işi zorlaştırdığını söylemiştim. Ama e, bu aslında biraz da olması gerekeni bence gösteriyor. Çünkü üst aşamalar daha az maç ve daha zorlu rakipler Belki de daha heyecanlı bir atmosfer sunuyor. Bu anlamda Euroleague'yi eleştirebiliriz. De. Oraya birazdan geleceğiz. Mevcut çünkü çok kötü bir statü Euroleague'in. Euroleague'in Euroleague takımlarımızın gruplarından da kısaca bahsedelim. Beşiktaş ilk tur grubunu lider bitirmişti. Yani çok zayıf bir grubu lider bitirmişti açıkçası. Ama lider bitirmesinin ödülünü de tek alamadı açıkçası. Çünkü rakiplerine bakıyoruz şu anda. Yeti Vos Vitas Euroleague'den geldi. Cedevita de, de çok önemli bireysel yıldızları olan bir takım bir de onun dışında Zaragoza takımı İspanyol takımı işi zor yani gruptan çıkmak konusunda favorilerden biri olmadığını söylemek gerekiyor. Vanuit e, kadrosuna bakıyoruz bütün Türkiye takımları arasındaki en kaliteli kadro. Bu onlar da çok isteğini veremedi yani grupta üçüncü olarak son anda çıktılar. Ama bu belki de biraz suru hani, biraz sakin bitirmeleri, daha sonra e, bir daha daha stresli gerektiren bir sistemleri vardır belki de. Onların da grupları yine zor. Yani Euro gelen gelen güvenlik var, Yunan Olimpiya var, bir Ermeni bir Ekvador Union Olympia takımı, bir daha Kuwait takımı, bir İtalya takımı daha eşleşti. E, e, tek konuysa açıkçası en başarılı takımdı bence ilk Sur'da. E, Türkiye takımları arasında, hatta bütün Euro takımları arasında da olabilir. Çünkü bütçesine göre çok iyi bir iş başardı, gruptan çıktı. Ama onların da grubu korkunç. Hani e, Fransa'dan e, Gravelin. Ee, İtalya'dan Dinamo Sassari ve Broze Basket takımlarıyla eşleştiler. Ee, ve diğer takımda Karşıyaka. Karşıyaka'nın grubunda bir Alman, bir İtalyan, bir Fransız takım var. Eurolektan gelen Nantes, Kantu ve e, çok iyi bir hücum takımı olan Ulm. Ee, Karşıyaka'la aynı grupta. Karşıyaka açıkçası bana göre e, sahip olduğu potansiyeli ortaya koyamıyor. Yani e, çok kırılgan bir takım açıkçası ve deplasman garibeti almakta çok zorlanan bir takım. Ee, içerideki üç maçı kazansa ve tek bir galibiyeti alsa belki üst tur şansı olabilir. Ama bundan da çok umutlu değilim. Yani şu an toparlarsak e, Bambit haricinde diğer takımlar maalesef şu anda grubun favorisi değil. A ama e, tabii ki ne olacak belli olmaz. Yani tet kolejler ilk turdaki oyunun üstüne koyarsa belki bir şeyler yaratabilirler. E, göreceğiz. Yani Eurocup aslında şu aşamasıyla, şu statüsüyle Euroleague'den daha heyecanlı ve daha gelişmeli maçlara sahne olacak. Yani göz ucuyla da olsa takip etmeyi tavsiye ederim. Tabii maçları televizyon çok vermiyor ama yani yakalayabildiklerimizi ya da internete takip edebileceklerimizi diyeyim. Takip edersek e, güzel maçlar izleyebiliriz. da böyle e, toparlayıp size aktardık. Eurolig'e geçiyoruz. Eurolikte Efes Pilsen, Fenerbahçe ve Galatasaray takımları yollarına devam ediyorlar. Aslında geçen senenin Galatasaray dışında devam eden takımları Efes Pilsen ve Fenerbahçe ee, yine istikrarlarını burada koruyorlar. Ee, Galatasaray'ın ise Ergin Ataman'la birlikte Euroliге katıldıktan sonra gösterdiği başarıyı ee, altını çizmek lazım. FSP Sen ve Fenerbahçe bir sonraki turda aynı gruba düştüler. Statü gereği Galatasaray ise evet. farklı bir grupta yer alacak. Ee, ayrıca bir parantezi de açalım. Derinle ineceğizdir. Muhtemelen Oktay Mahmuti ile FSP Sen Yollarını e, ayırdı ve 2. Oktay Mahmut'i dönemi FSP Sen'de sona erdi. Bakalım bu e, bir sonraki tura nasıl yansıyacak yerine gelen hocamız ise Yunan e, çalıştırıcı Vagelis Agelu getirildi. O da için yardımcılığını yapmış. Efsane için yardımcılığını yapmış bir hoca. E, FSP Sen'in grup sürecinden evet. başlayalım ve bir sonraki turdaki yeni hocasıyla beraber şansını değerlendirelim Mutku. Ya açıkçası yani Mahmuti meselesinden ele alayım. Ee, Octav Mahmuti açıkçası Türkiye basketbolunun en başarılı koçlardan bir tanesi. Hani ne olursa olsun bu değişmeyecek. Ama baktığımızda e, onun zaafı nedir diye soracak olursak e, yıldız oyuncularla arası iyi değil. Yani daha çok görev adamlarından oluşan kadrolarla başarıya ulaşmayı kendisine ilke edinmiş bir adam Octav Mahmuti. Bu da tabii kendi günümüz basketbolu maalesef 2000'li yılların başındaki basketbol değil. Hani artık daha e, geniş alanlarda daha NBA vari hani temponun çok önem kazandığı bir basketbol e, evresi yaşanıyor. Algo basketbolunda. Oktay Mahmut'un de belki buna uyum sağlamada bazı sıkıntıları olmuş olabilir e, diyorum. E, Agül geldi. Kendisi İlkoviç'in yardımcısıdır. E, İlkoviç her, ne şartta olursa olsun sezon ortasında bir takım çalıştırmam e, demişti. E, belki de hani bu Yunan çalıştırdığı gelişi İlkovic'in sezon sonunda takıma katılması mümkündür diyelim. Parantez ee, açıyorum evet. izninle. 2,5 ee, senelik anlaşmışlar Yunan hocayla. O yüzden Ilkovic ihtimali şey birazcık düşüyor. tabi ne olacağı Öyle. hiçbir zaman belli olmaz ama zaten ihtimal şu hani o Yunan hoca takımda kalacak ve Ilkovic'le beraber çalışacak. <gülüyor> hani e, sonra onu indirecekler yüzden... bir alt e, yardımcılığa Aynen. diyorsun. Peki. Yardımcı koçlar doğru Aha. bir e, görev değişimi olabilir. Genel sonu göreceğiz bakalım. Ama İlkoviş'in de ne kadar paralık geleceği de ayrı bir tartışma konusu tabii. E, ama Efes hakikaten kötü bir e, dönem geçirdi. İlk turlarda. Hani 4 galibiyet, 6 muhalibiyet gibi bir durum. E, hiç e, tat vermedi açıkçası Efes baktığımızda. E, işi zordu. E, yani zaten son maçını e, kaybetti. Düşün yani Real Madrid gibi bir takım e, i̇ki maçta Efes'e 30-40 fark atıyor. Böyle tuhaf bir durum var. E, Efes karar maçında 20 fark yiyor. Bunlar Efes'in bildiğimiz durumu değil. Yani takımda da bari bir sıkıntı var. E, bir şekilde çözülmeye çalışılacak. Ama ikinci turda Efes'in işi çok çok zor. Yani 14 maç var. Yani statüden de bahsediğim çok korkunç. Yani 14 maç yapacak takımlar. Sadece ilk dördü üst sıra çıkabilecek. Hani şayet takım kötü bir durumdaysa o maçların yarısı çok maç olabilir. Yani hiçbir iddiası olmayan maçlar dönüşebilir. Ki geçen sene zaten Fenerbahçe'yle de şeş o haldeydi. Efeki ee, şu andaki durumu gösteriyor ki şu kadro ve şu oyunla için içine düştüğü korkunç grupta en fazla iki ya da üç galibiyet alabilir. Yani e, Depras'dan galibiyeti almak zaten çok zor. İçeride de belki bir Malaga'yı, e, belki de Milano'yu iki galibiyet alabilir. Yani şu anda görünen o Efes'te. işi çok zor efetin diyebiliriz bu aşamada. Aynı grupta Fenerbahçe. Fenerbahçe var. Ona geçelim. Fenerbahçe ilk turu lider bitirdi. Ee, ama düştüğü grup hakikaten zor. Yani Olympiakos-Panjelikos var. İki Yunan. Üç İspanyol var. Barcelona-Malaga-Laborat. Bir de Milano. Ee, hani Olympiakos ve e, Barcelona Fenerbahçe'nin zirve yolundaki rakipleri olacak bu aşamada. Ama grup öyle bir durumda ki. Yani 14 maç var. onunu kazanmak takımı lider yapabilir. Yani çok takımlar birbirini kıracak gibi görünüyor. Yani Fenerbahçe lider olmaktan ziyade grupta birinci ya da ikinci olmak çok önemli burada. Çünkü filkiye girerse yan grupta e, üçüncü ve dördüncü yaşayacak ve saha avantajına sahip olacak. Grup liderinin ikincisi. Fenerbahçe bunu kovalamalı burada. Yan grupta da Galatasaray var. E, açıkçası Fenerli grubuna göre biraz daha yumuşak bir grup diyebiliriz. E, çünkü yani Galatasaray'ın bu iki galibeti alabileceği takımlar var burada. Yani bir Zalgeriz, bir Bayern Münih, bir Partizan. Yani Galatasaray bu maçlardan altı galibetle çıkabilir. Ee, ve bu da dördüncülük için ya da üçüncülük için da bir avantaj katabilir diyorum. Açıkçası... Galatasaray'ın bu gruptaki hedefi zaten üçüncülük ya da dördüncülük olmalı. Çünkü ilk iki baktığımızda Real Madrid var, Makabi var, CSKA Moskova var. Ee, bu, üçün, bu üç takımdan ikisini geçip ilk iki de yer almak hakikaten çok zor. Hani Real Madrid takım zaten bulduğu bulldozer gibi önüne geleni önüne geleni mağlup ediyor, fark atıyor. Zaten sezon başından beri oynadığı tüm maçlarda 24 sayı ortalamasıyla kazandı, her maçını 24 fark ortalamasıyla kazandı. Hani Real geçmek çok zor, Makabi ile e, diğer Chelsea'ya geçebilme ihtimali de şu anda çok mümkün değil. Açılış maçı Galatasaray Makabi ile hani doğrudan rakibi bu aşamada Galatasaray. E, o maç çok belirleyici olacak aslında Galatasaray o maça iyi hazırlanmalı görünüyor. Evet basketbol gündemini e, kısaca böyle Utku'yla beraber Utku'nun aktardıklarıyla e, değerlendirmeye çalıştık. Şimdi bir parça arası vereceğiz. Bu arada ağzına sağlık Utku. Parça arasından sonra e, diğer gündem maddelerimizle, haberlerle devam edeceğiz. E, tek başıma aktarmaya çalışacağım o kısmıyı sizlere. Parçamız ise e, Utku'nun da çok sevdiği. İskoçya'nın Glasgow kentinden bir gruptan gelecek, Mogwai'nin "Hunt by a Freak parçasını dinleyeceğiz. Ee, bu parçayı çalmamızın sebebi ise 2004 yılında vizyona giren Nick Love'ın yönetmenliğinde çekilmiş olan futbol fabrikası filminin soundtracklerinden, film müziklerinden bir tanesi olması. Şimdi onu biraz kulak verelim ardından "Efektif Pas" devam edecek. Açık derginin spor köşesi, efektif pas devam ediyor. Mogway'den Hunted Baya Freak dedik. Futbol Faktörü isimli filmin şarkılarından bir tanesiydi. Bu parçanın ardından. Programın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Programın ikinci bölümünde de bir belgesel filmden bahsedeceğiz. Öncelikle bu film gündemde oldukça tartışılan bir konuyla alakalı. Kış olimpiyatlarının yapılacağı Rusya'daki Sochi kentiyle alakalı bir film. No Soçi filmin adı. Bu bir belgesel film. Belgesel filmi de Didem Şahin yönetmenliğini yapıyor. Aydan Çelik ise filmin ana karakteri bu İkili hafta sonu radyo ogosunda açık radyo programlarından bir tanesine de konuk olmuşlardı. Orada detaylıca anlattılar ancak biz de vaktimizin darlığı nedeniyle size kısaca aktaracağız bu film hakkındaki bilgileri. E, film iki ayaktan oluşuyor diyor Didem Şahin. Bir tanesi soykırımı anlattığı kısmı bir tanesi de çok büyük bir ekolojik tahribatın yaşanmasından bahsediyor bu iki bölüm. Filmin ana karakteri ise demin söylediğimiz gibi Aydan Çelik. Aydan Çelik de Didem Şahin aslında bu projeden önce hiç tanışmıyorlar. Ve buluşmaları ise bir hali ilginç ve güzel bir tesadüf sonucu gerçekleşiyor. Didem Şahin Kafkasya Forumu'nun düzenlediği etkinliklerden biri sonrası Aydan Çelik ile tanıştığını aktardı. Radyo Agostaki programda. Bu etkinlik ise bir anti-maskot yarışması. Bildiğiniz üzere bu tür etkinliklerde etkinliği biraz daha sevimli kılmak için ve sempatik kılmak için sevimli maskotlar yapılır. Bir anti-maskot yarışması yapmaya karar vermişler. Çünkü Soçi'de yaşanan Çerkez soykırımını da gündeme getirip dikkat çekmek istiyor Kafkasya Forumu. Bu yarışmanın sonrasında Aydan Çelik gönderdiği çizimi ile yarışmada birinci oluyor ve sonrasında da Didem Şahin Aydan Çelik hakkında yaptığı araştırmanın ardından Aydan Çelik'in hem çerkez olması hem de çevirici bir aktivist olması nedeniyle belgesel filmin ana karakteri olmasına karar veriyor. Ve böylece No Sochi belgesel filmi çekiyorlar. Film dediğimiz gibi hem olimpiyat oyunları için yapılan tesislerin inşaatı sırasında yaşanan Yerinden edilmeleri ve çevre tahribatını konu oluyor. Hem de Rusya'nın Çerkes soykırımını ele alıyor. Gündeme getirmeye çalışıyor diyelim. Çerkes soykırımının 150. yılında Soçi'de kış olimpiyatlarının yapılıyor olması da ayrıca bir tepkiyi doğuruyor Çerkezler'de. Belgesel filmi... Yarın Özyeğin Üniversitesi'nde saat 3'te izleyebilirsiniz. 26 Aralık'ta da Kırıkkale Tıp Fakültesi'nde saat 12'de izlemek mümkün olacakmış. E, teklifler geldikçe bu tür yerlerde belgeseli göstermeye devam edebileceklerini de aktardı Aydınçelik program öncesi yaptığımız görüşmede kendisiyle. Sochi ile alakalı bir haber daha verelim e, sizlere. Jinaps gazetesi var Çerkeslerin Haberlerini ileten bir gazete Türkiye olimpiyatları sporcu göndermesin diye bir başlıkla haber çıkmış. Çerkez Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nusret Baş kış olimpiyatlarına Çerkez soykırımı nedeniyle sporcu göndermeyelim çağrısında bulunuyor. Amaç son dönemde Rusya'ya karşı yüksek sesle direğe getirilen Çerkez soykırımı ve sürgününün olimpiyat yanını ile sümen altı etmek değişik organizasyonlarla uluslararası kamuoyunu yanıltmaktır. Rusya'ya rağmen Çerkezler'in haklı çıkışları ve itirazları daha yüksek tonda çıkmaya devam edecektir. 149 yıldır yaşadığımız ve kanımızla canımızla sahiplendiğimiz Çerkezler olarak kuruluşunda da büyük katkı sunduğumuz devletimizden beklentimiz Rusya Federasyonu'nun bu kirli oyununa Türkiye'nin alet olmaması ve Türkiye'nin kış olimpiyatlarına sporcu göndermemesidir diyor. Ee, ancak Çerkezler'i böldü diye aslında verilen bu haberde. Bir ters açıklama diyelim buna Dünya Çerkez Birliği Başkanı Havuti Sohrokov'dan geliyor. Sohrokov Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi ile yapılan anlaşmaya göre tahsis edilen sergi alanlarında Çerkezleri Kabardey Balkar, Karaçay Çerkez, Adı Gey ve Krasnodar bölgesinin tanıtacağını belirterek Soçi'de yapılacak olan 22. Kış Olimpiyat Oyunları Uluslararası ölçekte bir spor kültür etkinliğidir ve çok uluslu Rusya'nın halklarından biri olan Çerkezlere zengin kültürel miraslarını, parlak tarihlerini, misafirperverliklerini dünyaya sunmak gibi bir eşsiz şans tanımaktadır demiş. Kış olimpiyatlarının bu açıklamalarla birlikte Çerkezleri böldüğü görülüyor net bir şekilde bir başka açıklama daha var bu konuda. Evrensel Gazetesi'nde yer alan bir haber bu da. Cumartesi günü İstanbul Kafkas Derneği'nde bir araya gelen Çerkesler Soçi ve Çerkesler başlığı altında bir panel düzenlemişler ve bu panelin konuşmacılarından bir tanesi olan derneğin genel başkan yardımcısı Metin Kılıç, olimpiyat süreciyle ilgili yürüttükleri kampanya hakkında bilgiler verdikten sonra en önemli çalışmalarının sosyal medyada olduğu söylemiş ve olimpiyatlar yaklaştıkça e, kitlesel eylemlerini de arttıracaklarını söylemiş Metin Kılıç Şubat ayında başlayacak Soçi Kış Olimpiyatları e, ayrıca Rusya'da da e, yer alan insan hakları gözlemcileri e, yaşanan olumsuz gelişmeleri de takip etmeye devam ediyor. Onların e, raporlarını haberlerini aldıkça sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu arada Brezilya'da da Dünya Kupası stadında iş cinayeti yaşandı. iki işçi öldü. FIFA baskı yapıyordu Brezilya stadları bitirmesi için. Bu baskıların ardından da stadyumları hızlı bir şekilde yapmaları için tabii ki işçilere yansıyordu bu baskılarda. Sonucunda da stat inşaatı yıkıntı ve bu yıkıntının ardından iki kişi hayatını kaybetti. Bu inşaatta çalışan İşçilerden biri Jose Mario da Silva yemeğe giderken tam o bölgenin altından geçmiştim. Kaza eğer öğle yemeği arasında olsaydı çok daha fazla kişi ölebilirdi demiş. E, bu kısa haberle de programı tamamlıyoruz. Programı tamamlarken hatırlatalım. Programın kayıtlarını effectivepass.com adresinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca twitter.com effectivepass'tan da bizleri takip edebilirsiniz. Program dışında hafta içinde yaptığımız paylaşımlar olabiliyor zaman zaman bu tür haberlerle alakalı. ben Volkaner ve Utku Göker Küçük adına haftaya görüşen dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Efektif